Hüngür Hüngür Ağladı Ve Ey Allah'ın Rasulü Şu iki Deveyi Bunun için Hazırlamıştım Dedi Sonra Kendilerine Yol Göstermek için Beni Bil Bin Bekir Kabilesinden Abdullah Bin Erkadı Kiraladılar Bunun Annesi Beni Sehme Bin Amr Kabilesindendi Ve Kendisi Henüz Müşrikti Hareket Edecekleri Güne Kadar Bakmak için Develeri Ona Teslim Ettiler